Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu <Gülüyor> Anadolu Ateşi, 3. Bölüm Yazan Niyase Sertbarır, Yöneten Ejder Akışık, Yapımcı Metin Özteki, Efektör Hamit Çetin. bölümde oynayanlar Şefika, Berin Öneri Ferhunde, Sema Aybars Mülazım Memduh Bey, Murat Atak Miralay Selim Bey, Alpay Yizbırak İzzet, Hakan Özgömer Rıza, Mustafa Ali Sezam Ben Şefika 1919 yılında İstanbul'da yengem Ferhunde ve küçük yeğenim Rıza ile birlikte kalıyordu. Tarihimizin en kara günlerini yaşıyordu. Güzel İzmir'imiz Yunan işgali altındaydı. Ağabeyin binbaşı Supi, Kuvay-ı Milliye ruhunu yaymak için Akşehir'e gitmişti. Sokaklarda cihan savaşında sakatlanan, aç dolaşan terhis edilmiş erler, işsiz güçsüz kalmış eski yedek subaylar, Havada düş kırıklığı, umutsuzluk, nefret ve inilti vardı. Komşumuz Salihah teyzenin oğlu Mülazım Memduh Bey de benim gibi hürriyet ateşiyle yanıyordu. Onunla söze dökülmemiş bir gönül bağımız var. Hislerimizi konuşmak için vatanımızın bu içler acısı halinin sona ermesini beklerken, ne yazık ki 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgalini görmek bahtsızlığına da uğradık. Tek ümidimiz, Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açan Mustafa Kemal Paşa'daydı. Memduh Bey, vatansever bir insan olarak Anadolu'ya geçme kararı verip, milli mücadeleye katılmadan önce annesini bize emanet etti. Ben de Anadolu'ya geçme isteğimi ona bildirdim. Ertesi gün İzzet adında bir genç, bana Memduh Bey'den bir mektup getirdi. Mektubunda, Anadolu'ya geçerken benim de yanında olmamı istediğini bildiriyordu Yengemle bu konu üzerinde konuşurken dışarıdan iki el silah sesi duyduk Yeğenim Rıza ve İzzet kapının önündeydi Korkuyla dışarı koştum. Oğlum Rıza'm neredesin cevap? Da yoklar. Arka bahçeye bakalım Rıza Bahçede misin oğlum Buradayım anne çalıların ah. ara Çok şükür Hiçbir şeyin yok Ver elini bakayım Çık o çalıların arasından İzzet abinin nerede Rıza Kim ateş etti evladım İki İki yabancı sabit geldi Üstünü üstün aradılar İzzet abinin Silahı varmış Sabitleri yumruklayıp kaçtı Onlar da kovalamaya başladı Hem de Hem de arkasından ateş ettiler <gülüyor> Ah yavrum benim çok korkmuşsun İzzet abi <gülüyor> yakalarlarsa Ne yaparlar hala Ay inşallah yakalanmaz Yakalanırsa yazık olur delikanlıya O kadar genç ki ah, Silah taşımak çok büyük suçmuş Kolay kolay bırakmazlar Durup dururken üstüne aradıklarına göre bir şeyden şüphelenmiş olmalılar. Ha, keyfi davrandıkları ortada. Onlar vatandaşlarımızı tevkif etmek için sebep yaratıyorlar yenge. Ama azınlıkların silah taşımasına göz yumuyorlar pekala. Sade o gözlerini kestirdiklerini, keyiflerinin istediği gibi tabanca bıçak çekip öldürüyorlarmış. Ay hele Beyoğlu tarafında hemen her gece cinayet işleniyormuş. Amaçları bizi yıldırmak. Başka yolu yok yenge Vatanını seven her aklı başında insan Anadolu'ya gidip milli kuvvetleri desteklemeli Yani Gidiyorsun öyle mi? Evet kararımı verdim yenge Gideceğim Sen bilirsin Şefika Bir gün daha beklesen Abin gelmiş olurdu Hem Anadolu'ya giden grupla Nasıl buluşacaksın Zavallı İzzet de canını Kurtarmak için kaçtı Mektupta her şeyi yazıyor bu gece onlarla buluşacağım Gitme hala korkuyorum ben Sizi yalnız bırakmak istemezdim Rıza Fakat bu böyle sürmez Biz korkup sindikçe cesaretleri artıyor Meydanı boş buluyorlar Kendimizi göstermenin zamanı çoktan geldi yavrum Ben hazırım yenge Ay, Böyle yalnız başına nasıl gideceksin bilmem Yanında İzzet olsaydı keşke Dikkatli olurum merak etme İçime sinmiyor Korkuyorum Şefika Seni çok merak edeceğim İlk fırsatta haber gönder İhmal etme sakın Olur yenge Artık çıksam iyi olacak Hakkını helal et Abime durumu münasip bir dille anlatırsın artık Ölüme gider gibi konuşma Şefika. İnşallah tez zamanda dönersin. Bu uğurda ölürsem hiç üzülmeyin. Ben şerefli bir mücadelenin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum. Siz de böyle düşünün ne olur. Rıza'yı çarayım mı? Onunla da vedalar. Onu benim için öper sarılırsın. Beni böyle kaçar gibi görmesin. Çocuk bu. Dilini tutamaz, anlatırsa da solda sizin için iyi olmaz. Kim acaba? Yoksa düşman zabitleri geri mi döndü? Dur ben bakayım. Kim o? Benim Şefika abla. Rıçan çabuk açın kapıyı. Çok şükür. Çok şükür sağ salim geri döndün İzzet. Senin için çok korktuk. Neredeyse yakalanıyordum. Bir kadıncağız beni evine alıp gizlemeseydi. Şimdi burada olamazdım. Rıza nasıl? Bir şey yok ya Hoş geldin İzzet Çok korkuttun bizi Rıza iyi merak etme Çok şükür Benim de aklım onda kalmıştı Gidiyoruz değil mi İzzet? Ben hazırım Peki ya abla hemen çıkalım Aa, Sen de üstünü değiştirseydin keşke İzzet Supi Bey'in elbiseleri sana uyar Boylu bozlusun bir terslik olur da o askerlerle karşılaşırsanız Dikkatlerini çekmezsin belki Bunu iyi düşündün yenge Gel benimle İzzet Sana uygun bir şeyler bulalım Hava iyice karardı izi. Daha çok yolumuz var mı? Geldik bile. Şu köşeyi döndük mü tekke görünür. Ha, buluşma yeri olarak niçin tekkeyi seçti acaba? Bildiğin tekkelerden değil abla. Anadolu'ya geçenlere sığınak vazifesi görüyor orası. Emniyetli bir yerdir. Bu gece orada konaklar sabah hareket ederiz. Acaba ben nasıl bir vazife üstleneceğim? Hakikatte her hizmet benim için mukaddestir. Fakat merak ediyorum. Sana göre bir vazife bulurlar Şefika abla... Okuman yazman var sonra... Ben her işi yaparım İzzet. Ayırt etmem. Bilmem ama köylü analarımız gibi kanı kolunda sürücülük edemezsin gibi geliyor bana. Yanlış düşünüyorsun. Her şey vatan için değil mi? Kanı sürücüsü de, hasta bakıcısı da, cephede süngüleşen de vatan için çalışmıyor mu? <gülüyor> Memduh kumandanın seni boşuna met etmemiş meğer. Benim de bir sevdiğim var abla. Onu da götürmem için çok ısrar etti ama ben reddettim. Sebep? Bu mücadele hepimizin, kadın erkek ne fark eder? Onlar da bu toprağın evladı değil mi? Sebebini bir gün belki anlatırım Şefika abla. İşte tekkeye de geldik zaten. Ha, kapının önünde bir karaltı var. Memduh kumandanıma benziyor. Gezi merak etmiştir. Ha, evet o. Oh. Memduh Bey. Hoş geldiniz Şefika Hanım. Gözlerim yollarda kaldı. Gelmezsiniz diye öyle korktum ki. Siz çağırmasanız da ben en uygun zamanda gitmeyi düşünüyordum. Sizden gelen mektup kararımı öne almamı sağladı. Buna memnun oldum. E, buyurun içeri girelim. Şurada boş bir oda var. Orada rahatça konuşabiliriz. Bana bir emrin var mı komutanım? Sağ ol İzzet. Yok. Şefika Hanım'a refakat ettiğin için çok teşekkür ederim. Verdiğiniz her emri layıkıyla yerine getirmek boynumun borcudur kumandanım. <gülüyor> çok cesur bir çocuk. Evet öyle. Babasını savaşta kaybetmiş. Bu yüzden en tehlikeli vazifelere beni gönderin diyerek gönüllü çıkıyor ortaya. Bizim kapının önünde de büyük bir tehlike atlattı. Sonra anlatırım size. Çok da genç. Yaşı 18'den fazla değildir zannederim. Kimsesi yok mu? Yok. Annesi de yıllar önce ölmüş. Artık benim anam da babam da vatanımdır der sık sık. Güzel şiirler yazar. <gülüyor> Siz ne durumdasınız Memduh Bey? Buraya gelinceye kadar kötü bir olayla karşılaşmadınız inşallah. Hayır hayır. Fakat o gün o selam vermemeselesinden sonra... ...kendi memleketimde esir muamelesi görmek haysiyetimi kırdı elbette. Bütün bunların hesabı sorulacaktır Şefika Buna gönülden inanıyorum Fakat ben bu mevzulardan değil Daha güzel şeylerden konuşmak isterdim e, Ben de Memduh Bey Ben de güzel şeylerden konuşmak isterdim Fakat sabretmek lazım Vatan yaralı bir kuş gibi çırpınırken insanın kulağı sevdanamelerine kapalı olmalıdır O günlerin uzak olmadığına inanıyorum Arkadaşlar içeride. Hadi biz de onların yanına gidelim. <Gülüyor> Bu torbayı da kanadan indirdik mi işimiz bitiyor Şefika abla <gülüyor> Yoruldun değil mi İzzet? Senin şiir yazan parmakların buğday çuvallarını kavlıyor şimdi <gülüyor> Ben şu anda dünyanın en güzel şiirini, vatan şiirini yazıyorum Şefika abla Askerlerimize giden bu buğdaylar şiirimin birer mısradır, üzülme sen Altı aydır Ankara, Konya, Kayseri arasında gidip gidip geldik Bir gün bile yorgunluk belirtisi görmedim sende sen de benim gibisin Şefika abla Bir gün of demedin Beni ayakta tutan Biraz da Memduh Bey'den aldığım mektup Hep istikbalden söz etmesi Bütün yorgunluğumu alıp götürdü. Bunca zamandır bir tane mi mektup aldın? Ee, daha önce de yazmış ama Bu ana baba gününde Birinin gelmesi bile mucize Benden hiç cevap alamadığını yazıyor Kaç mektup attım halbuki Keşke biz de onun yanında olsaydık bir gün nasıl olsa yollarımız birleşecek. Sabırlı olmak lazım. Ömrümüz hep yollarda geçmeyecektir. Yanımıza bir Miralay geliyor abla. Yeni bir emir mi var acaba? Kızım sen hangi kafir edersin? Kayseri Kanıkolu'ndanım Miralay'ım. Adı nedir? Şefika. Okumuş bir kıza benziyorsun. Rüştü'ye mezunuyum Miralay'ım. Buradaki işim bitince istasyon kumandanlığına gel. Miralay Selim Bey diye beni ara. üstüne. Sana önemli bir vazife verecekler galiba Şefika abla. Keşke beni de çağırsaydı. Memduh kumandanım seni bana emanet etmişti. Yollarımız ayrılırsa ona ne derim? Korkma İzzet. Memduh Bey'in bana itimadı tamdır. Hem seni de bana emanet etmişler. Ben başımın çaresine bakarım. Ama sen... Abla kumandana söyle. Eğer bir kişiye daha ihtiyaç duyarlarsa beni de alsınlar. Olur söylerim. Ben de sana kardeş gibi bağlandım zaten. Senden ayrı düşmek istemem. Ne de olsa birbirimize emanet edeyim. Gelin. Beni görmek istemiştiniz Miran'a'yı. Aa evet evet. Adın Şefika'ydı değil mi? Gel gel yaklaş şöyle. Yorgun görünüyorsun. Ağır çuvalları kanıdan indirdiğini gördüm. Buyur buyur otur kızım. Teşekkür ederim. Sen devamlı hizmet almış gönüllülerden misin yoksa bir defalık hizmet için mi kafiliye katılmış bulunuyorsun? Devamlı hizmetteyim kumandım. Ailen nerede peki? İstanbul'da efendim. Belki tanırsınız. Binbaşı Supi Bey'in kardeşiyim. Bravo. Seni takdir ettim Şefika Hanım. Demek bir İstanbul kızı burada kanı başında ha? İnanılır gibi değil. Supi Bey'i yakından tanırım. Şimdi Eskişehir taraflarındadır zannediyorum. Hiç haberleşemedik. En son Akşehir'den İstanbul'a geleceğini haber almıştık. Fakat görüşmek kısmet olmadı. Ben Anadolu'ya geçtim. Bak kızım, seni gözüm tuttu. Yeni bir hizmet teklif etsem kabul eder misin? Ne emrederseniz yaparım. Cephe kumandanlığının bazı elemanlara ihtiyacı var. Ancak bu hizmeti kabul ettiğin takdirde... ...devamlı olarak cephe kumandanlığı karargahı emrinde kalman lazım. Bu yönde bir engelin var mı? Benim için askerlik hizmetinde hiçbir istisna yoktur kumandanım. Kendimi vatana ve ordumuza adamış bulunuyorum. Ne emrederseniz memnuniyetle yaparım. O halde seni Garp Cephesi İstihbarat Dairesi'nde vazifelendireceğiz. Şimdiki vazifeni bir başka bacımız pekala yapar. Orada senin gibi çalışkan, tahsilli ve becerikli hanım elemanlara ihtiyaç var. Fakat bir süre burada benim yanımda çalışacaksın. Üstüme düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışacağımdan emin olunuz. Kumandanım. Benimle birlikte kanı kolunda çalışan bir genç var Kendini İstanbul'dan tanırım Abla kardeş gibiyiz O da benimle çalışabilirse çok memnun olurum O halde onunla da önce bir konuşma yapmam lazım Münasip bulursam olur Şefika Hanım Şimdi işinin başına dön Yakın zamanda çağıracağım seni Emredersiniz kumandanım Rapor daha bitmedi mi Şefika Hanım? Bitirdim bir alayım. Buyurun. Evet güzel güzel. Hiç hata yok gibi görünüyor. Aferin sana kızım. Kısa zamanda daktiloyu da öğrendim. Bu vatanın senin gibi çalışkan evlatlara ihtiyacı var. Sağ olun. Şey size bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. İzzetten memnun musunuz? Yüzümü kara çıkarmadı inşallah <gülüyor> Çok memnunum Şefika Hanım Çok Tavsiye ettiğin kadar varmış Hakikaten ateş gibi bir genç Bunu duyduğuma sevindim Bir. Kumandarım Bir telgraf var Ver bakalım İzzet Aa, Bu iyi haber çocuklar 12. Kolordu kumandanı Fahrettin Bey Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüş Artık o da bundan böyle İstanbul hükümetinden emir almayacakmış Gidip bunu diğer arkadaşlara da müjdeliyim Nasılsın Şefika abla? Kumandanımın yanında soramadım İyiyim İzzet Memduh Bey'e burada olduğumuzu haber verebilsem daha da iyi olacağım Kanı kolundan bu yana haberleşemedik onunla Eğer şehit olsaydı Haberi gelirdi abla Boş yere kuruntu yapma Bu kargaşada haber almak kolay mı izzet? Düşmanların her biri bir yandan vurmaya başladı Bir de bunu fırsat bilip ayaklananlar var Şeyhülislam'ın fetvasından haberin var mı? Ben de bugün öğrendim Ne diyor? Milli kuvvetlerin kafir olduğunu Katletmenin vacip olduğunu bildirmiş Aman Allah'ım bu millet kime inanacağını şaşırmış durumdadır o halde İngiliz tayyareleri daha taşa bile bu yazılardan atıyormuş Allah'ım sen yardım et bize sert Sertbarut'un yazdığı Anadolu Ateşi adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak dileğiyle.